Günaydın, günlerden salı ve sizlere hayvanlar bisiklet yolları, sedef hastalığı gibi pek çok farklı konuda haberlerimiz var bugün. Antalya'dan bir haberle başlayalım. Kampanya başlatan Fırat Çelik talebi ise Antalya merkezden Çakırlar Mesire alanına kadar bisikletlilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak bisiklet yolunun yapılması. Fırat kampanyasını Antalya Konyaaltı Belediyesi'ne yönelik başlatmış demiş ki, Antalya'da merkezden Çakırlar mesire alanına kadar bisikletlerin yoğun trafikten etkilenmeden güvenli bir şekilde mesire alanına ulaşmalarını sağlayacak bisiklet yolu istiyoruz. Günümüzde kentlerdeki bisiklet sayısı ve bisiklet yollarının uzunluğu kentin gelişmişlik göstergesinde ilk sırada yer alır. Bisiklet sayısı ve yolların uzunluğu sağlıklı ve saygılı bir toplumun en önemli göstergesidir. Özellikle Antalya gibi güneşli gün sayısının çok fazla olduğu kentlerde bisiklet yollarının hızla artmasını çok önemli buluyoruz diyor Fırat. Üstelik Fırat'ın saydıklarına ekleme yapacak olursak bisikletler hem iklim dostu yani fosil yakıt yakmayan bir ulaşım biçimi bunun yanında da bisiklet kullanmak son derece sağlıklı bir spor. Yani bisiklet her açıdan kazan kazan kazan aracı diyebiliriz. İmza kampanyaları da bu alana yatırım bekliyorlar diyebiliriz. Sırada SEDEF hastalığının tedavisi konusunda bir kampanya var. Kampanyanın muhatabı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Başlatan Recep Uncu talebini şöyle dile getirmiş. Ülkemizde gün geçtikçe çok hızlı bir şekilde artan SEDEF hastalığının tedavisi konusunda ivedi bir şekilde eğililmesi gerekir. Bu hastalık yüzünden insanların işlerinden, evliliklerinden oluyor. Ve diyor ki bu hastalık insanın yaşam kalitesini büyük ölçüde tehdit ediyor. Askerlik konusuna hiç söylemiyorum bile. Genç hastalarımız evlenmekte zorluk çekmektedirler. Bu hastalarımızın engelli kadrosuna bile alınması düşünülebilir. Çoğu hasta tedavinin bulunduğu fakat ilaç satışlarının düşeceği kaygısıyla tedavinin saklandığına inanmaktadır. Lütfen halkımızı ilaç firmalarının eline bırakmayın. Geleceği umutla bakan sağlıklı bir toplum için kampanyaya destek olun diyor Recep. Belki hedefi Cumhurbaşkanlığı değil de daha çok Sağlık Bakanlığı olması gerekirken tabi bir de Recep'in yapması gereken biraz talebini netleştirmek tam olarak eğilinmekten ne kaydettiği Önem verilmesinden ne anladığını ifade etmesi gerekir ki kampanyasının başarılı olup olmadığını daha sonra anlayabilelim. Ve konusu köpekler olan bir haberle devam ediyoruz. Kampanyalardan iki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Orman Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Başlatan İrem Ezgi Uzar'ın talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan yasalarda tehlikeli ırk olarak Geçen köpek ırklarının yasa maddelerinden çıkması ve bu ırkların özgürlüklerinin sağlanması. İrem demiş ki bir senedir doğumundan itibaren baktığımız Dogo Argentino cinsi kızlarımız sebebili hiçbir şey yokken apartman komşumuz olan KK tarafından dava edilmemiz ile başlayan süreçte bu ırkın tehlikeli olmadığına dair bir savaş vermekteyiz. Bilindiği üzere insan da dahil olmak üzere her şey eğitim ile gerçekleşmektedir. Bir ırkın saldırganlığı sadece köpek dövüşlerinden aldığı başarıyla başarılıdır. Ölçülmemelidir, hayvanlar nasıl eğitilirse o şekilde davranırlar ve bir köpek saldırgan diye tüm ırk saldırgandır diye yorum yapılamaz. Saldırgan olan köpek değil, köpeği eğiten sahibidir. Biz kendi kızlarımıza tuvalet eğitimi dışında başka bir eğitim vermedik, yemek yemek dışında ağızlarını açmamayı öğrettik. Havlama huyları asla olmadı, karşı komşumuz ise tahliye davası açıp kızlarımız saldırgan olduğunu ve havladıklarını beyan etti. Kızlarımızın saldırganlığını görmemiş fakat ırk saldırgan olduğu için genelleme yapıp, bunu hakim karşısında da beyan etmiştir. Aynı durumda insan ırkı içinde geçerlidir. Katiller, tecavüzcüler, hırsızlar çıkmaktayken neden insan ırkı da tehlikelidir diye bir yargı kullanamıyoruz acaba. Bizim bu kampanyayı başlatmamızdaki amaç tam olarak bir kamuoyu tepkisi oluşturup tüm hayvanseverleri toplayarak bu tip davalar için cephe oluşturmaktır. Doga Argentino ırkı dışındaki ırklar için apartmandan gelen şikayetle tahliye davası açılabilmektedir. Biz bunun da önüne yasalarla geçmek istiyoruz. Bir hayvan sahibi olan her Herkes tahliye davası tehlikesi içindedir. Çocuklarımızı bu durumdan korumak bizim görevlerimizdir. Bu durumda birlik olup sesimizi duyurmazsak bu konuda bakanlarımızdan adım atacağı şüphedir. Şimdi birlik ve beraberlik vakti haydi dostlar diyor İram Çevre Bakanı'nın tehlikeli ırkları yasaklayacağız beyanından sonra gündemi yakalamış bir kampanya olarak görünüyor. Üstelik herkesin anlayabileceği gerçek bir kişisel hikaye. Diğer kampanya ise hayvanlı gösteri. Sirk etkinlik ve parkları Türkiye'de yasaklansın diyor. Muhatap Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve yine Abdullah Gül kampanya başlatan Çanakkale Hayvan Platformu sirk hayvanlarına yapılan işkenceden haberdar mısınız sorusuyla başlamış. Sirk ve gösteri merkezlerindeki hayvanları izlerken göremeyeceğiniz tek şey doğalarından koparılmış, yaşamları boyunca hapsedilmiş hayvanların yıldarca çektiği, Acı ve ızdıraplardır diyor kendisi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı her yıl yaban hayvanlarıyla gösteri yapan bir Rus sirkini Ankara'ya getirerek bir ay ve daha fazla süre gösterilerini yapmalarını izin vermekte. Geçtiğimiz yıllarda yine bu sirkte gece 8 ayı dumandan boğularak ölmüştür. Tam bir facia buna benzer olaylar sirklerde çok yaşanıyor. Eminim ki hepiniz sirk gerçeğini biliyorsunuzdur. Bu vahşete artık bir dur demenin vakti geldi. Ayrıca bu yaban hayvanlar yaban hayata ait olmaları nedeniyle insansı bazı hareketleri ancak işkenceyle öğrenmekte ve en doğal hakları olan doğada yaşam hakkı tamamen ellerinden alınmış olarak sürekli tırlarda seyahat ederek ızdırap çekmekte. Dünyaya yavru getirmek istememekte eğer gelirse de öldürmekte veya bakımını reddetmektedir. Ayrıca bu tür gösteriler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası 4F maddesine göre yabani hayvanların yaşam ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır. H maddesine göre ise hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, taşınması ve barındırılması esastır. Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanı acaba hangi kıstaslardan hareket etmektedir ki bu yasa ile ters düşmesin? Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı uluslararası anlaşmalarla uyum nasıl sağlanıyor? Eğlence başlı olarak ülkemize giriş yapan siklerdeki hayvanların menşeileri araştırılmakta mı? Ayrıca bu hayvanların doğal yaşamda yaşama haklarını ellerinden alma hakkını bize kim veriyor? Sonuçta bu canlıların anneleri yine doğadan temin edilmiştir. Çünkü bu canlılar doğurdukları yavrularına bakmayı reddettikleri için bu kurumlar yavru büyütememektedir. Bu hayvanların eğlence amaçlı kullanımının yasak olması gerekmekteyken ne yazık ki bu sirklerin sınırdan içeri girmesine Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izin vermektedir. Bu nedenlerle bu sirklerin girişine izin veren bakanlığın ve bu sirki her yıl getirerek insanların doğa merkezli bir ahlak anlayışını benimsememesini engelleyen kişilerin gereğini yapmasını istiyoruz. Hayvanlı sirk ve gösterilerin yasaklanmasını hayvanlara özgürlük ve yaşam hakkı tanınmasını istiyoruz diyor platform bu kampanyasında Change.org'da değişim kampanyaları sürüyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin bir parçası olabilirsiniz. Esenlikler dileriz.